Evet, e, Mümtehne, Mümtehne Suresi bu kadardı. Saf Suresiyle inşallah devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O üstündür, hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Bir zaman Musa kavmine, ey kavmin, benim Allah'ın size gönderdiğin elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah fasıklar topluluğunu, Doğru yola iletmez. Hatırla ki Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elcisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak yardımlamıştı. <gülüyor> Fakat o kendilerine açık deliller getirince bu apaçık bir büyüdür, dediler. İslam'a çağrıldığı halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler istemeseler dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak ile gönderen O'dur. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi?